Pavlus'tan Romalılara Mektup 14. Bölüm İmanı zayıf olanı aranıza kabul edin. Ama tartışmalı konulara girmeyin. Biri her şeyi yiyebileceğine inanır. İmanı zayıf olansa yalnız sebze yer. Her şeyi yiyen, yemeyeni hor görmesin. Her şeyi yemeyen, yiyeni yargılamasın. Çünkü Tanrı onu kabul etmiştir. Sen kimsin ki başkasının kulunu yargılıyorsun? Kulu haklı çıkaran da, haksız çıkaran da efendisidir. Kul haklı çıkacaktır. Çünkü Rabbin onu haklı çıkarmaya gücü vardır. Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun. Belli bir günü kutlayan, Rab için kutlar. Her şeyi yiyen Tanrı'ya şükrederek Rab için yer. Bazı şeyleri yemeyen de Rab için yemez ve Tanrı'ya şükreder. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız. Hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Yaşarsak Rab için yaşarız. Ölürsek Rab için ölürüz. Öyleyse yaşasak da ölsek de Rab'be aitiz. Mesih hem ölülerin hem yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi. Sen neden kardeşini yargılıyorsun? Ya sen kardeşini neden küçümsüyorsun? Tanrı'nın yargı kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız. Yazılmış olduğu gibi, Rab şöyle diyor, Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek. Her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek. Böylece, her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir. Onun için artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun yerine hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun. Rab İsa'ya ait biri olarak kesinlikle biliyorum ki hiçbir şey kendiliğinden murdar değildir. Ama bir şeyi murdar sayan için o şey murdardır. Yediğin bir şey yüzünden kardeşin incinmişse artık sevgi yolunda yürümüyorsun demektir. Mesih'in uğruna öldüğü kardeşini yediklerinle mahvetme. Size göre iyi olanın kötülenmesine fırsat vermeyin. Çünkü Tanrı'nın egemenliği yiyecek içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Mesih'e bu yolda hizmet eden Tanrı'yı hoşnut eder, İnsanların da beğenisini kazanır. Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. Yiyecek uğruna Tanrı'nın işini bozma. Her yiyecek temizdir. Ama yedikleriyle başkasının sürçmesine yol açan kişi kötülük etmiş olur. Et yememen, şarap içmemen, kardeşinin sürçmesine yol açacak bir şey yapmaman iyidir. Bu konulardaki inancını Tanrı'nın önünde kendine sakla. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur. Ama bir yiyecekten kuşkulanan kişi onu yerse yargılanır. Çünkü iman da yemiyor. İmana dayanmayan her şey günahtır.